Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Ve bundan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haftaki konuğumuz, fotoğraf sanatçımız ve edebiyatçımız, yazarımız Sayın İsa Çelik. İsa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsa Çelik'in 50. sanat yılı, 2 yıl önce miydi 50. Evet, sanat yılı? Evet, 3 yıl, i̇ki, üç yıl önce, üç önce. 3 yıl önce 50. sanat yılını kutladı İsa abi. Ve demek ki sanatında 53. yıl. Böyle uluslararası bir sanatçıya sahip olduğu için bu ülke övünmelidir diyorum. İsa abiden af dileyerek çünkü sert bir bakış aldım. Hiç hoşlanmadığı sözlerdir bunlar. Şimdi... Burada İsa aklıma şu geldi, anıları biliyorsunuz, ben biliyorum daha doğrusu derinliğine anılar var edebiyat dünyasında, sanat dünyasında sizde. Evet. Ve bunların da coşkuyla dinlediğimi burada belirtmek isterim. Şimdi bir anı aklıma geldi benim de İsa ile ve siz de sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin, Genel Sekreter'de Demirtaş Ceyhun. Demirtaş abi e, Aziz Hoca'ya gidip diyor ki Aziz Bey ya, e, sendikanın kasasında bir kuruş para kalmadı. Bir etkinlik yapalım da biraz bir, bir gelir gelsin. Çünkü üyelerimize mektup dahi gönderemiyoruz. Tamam diyor Aziz Bey. E, ne yapacağız Demirtaş? E, e, yahu sizin e, bunca yıllık yazarlığınızın işte son yılını kutlayalım. E, sanatçılarımızı çağıralım. Onlar zaten hiçbir e, ücret talep etmezler. Böylece Açık hava tiyatrosunda düşünüyorum der. Ee, bu etkinlikten hiç olmasa yazarlar sendikasının kasasına birkaç kuruş girer. Peki Demirtaş ne diyeceğiz bunun adına bu etkinliğin? Efendim Aziz Nesin'in 80. yılı. İyi de Demirtaş ben 78 yaşındayım. ya kim ne bilecek Aziz Bey Allah aşkına? <gülüyor> şimdi aklıma o geldi. Harika. Onun için ben de 50. sanat yılı derken... 3 yıl eksik söylememeye gayret ettim doğrusu <gülüyor> Yani 48 yıl olsaydı 50'ye tamamlayacaktım Ama geriye gitmek olmaz 53. Yıldız kutlu olsun İsa abi Teşekkür ederim Bugün e, ben İsa Çelik'in Yakınlarda açılan ve halen de Süren fotofilim Stüdyolarında e, sergi salonunda Süren bir sergisi Portreler sergisini izledim e, Notlar aldım Notlar da önümde duruyor çok e, Doğrusu beni çok derinden etkileyen öyeler e, yansımalar oldu. Çok derinden etkilendim. Bunları konuşacağız. Bir defa e, hemen şunu söyleyeyim. E, portreler diye ayrı bir e, gönül tarzı mı İsa abi? Öyle diyeyim. Ondan evvel şeyi söyleyeyim. Biraz hı hı. evvel e, Aziz abiden ve Demirtaş abiden söz ettim. Hı hı. E, anı yazmak aslında e, yaşlı insanlara özgü bir şey değil. Hı hı. Ya da... E, İlla yaşlanmanız gerekmiyor. Andrej'in bir lafı var. Diyor ki, anı yazmak ölümü alt etmektir diyor. Anı yazmak dinleyiciler için söylüyorum, illa yaşlanmayı beklemeyin. Bir yerlere bir şeyler yazın. İnsanlık kültürü üst üste konula konula geldi. Bir şeyler yazacaksınız, başlayacaksınız bir satır. Sonra başkası gelecek, sonra başkası gelecek. Evet. Belki sizin de bir yazar olmayacağınız nereden belli? Tabii ki falan. Şimdi ee, portya fotoğrafı aslında fotoğrafın dallarından birisi. Ya yani fotoğraf dediğiniz tek bir dal değil. Tek bir şey değil. Ee, fotoğraf bir sürü dallara olan hı hı. bir sanatsal eylem biçimi. Yani dünyaya bir katılış biçimi. Hı hı. Dünyayı bir algılayış biçimidir. Şimdi ee, bu gördüğün portreler benim Anadolu'da çektiğim, yaptığım portrelerden çok küçük bir bölüm. Çünkü orada o kadar, yirmi kadar portre sergileyebilirdik. Evet. Onlardan küçük bir bölüm. Onları sergiledim. Ama portre e, üstünde e, dikkatle durulması gereken bir daldır. Bir fotoğraf dalıdır. Bir sanatsa eylem daldır. Şimdi... E, fotoğraf aslında... Portre fotoğrafı çok eskilere dayanan bir şey. 1826'da Niepce ilk kez bir görüntüyü kalıcı hale getirdiği zaman arkasından Daguerre Daguerreotype'ı buldu. Ee, o yıllarda bir kayıt cihazıydı bu. Bir kayıt kayda yarayan bir şeydi. Hı hı. Yani bir bir görüntüyü, bir şeyi ancak kayıt etmeye yarayan bir şeydi. Kayıt etmeye Hı hı. ...yarayan bir şeydi. Sonra gene... E, ...1839'da... ...tescil edildikten sonra... ...Daguer tarafından tescil ettirdikten sonra... E, ...ilk sanatsal... ...eylem... ...Portça Dalı'nda eylem fotoğrafını... ...Nadar çekti. Hı hı. Nadar... E, ...çekmeden evvel... ...bu fotoğrafları yapmadan evvel... fotoğrafla sanat olmaz deniliyordu... Fotoğrafla sanat olmaz deniliyordu. Neden? Çünkü e, çünküsünü az sonra söyleyeyim. Fotoğrafın henüz bir kayıt dışına kaydın ötesinde bir şey yapamadığını düşünüyorlardı. Ya da ya da ölümsüzleşmek hakkı kimin? Ya çok zengin olacaksınız ya soylu olacaksınız ha. ya kral kraliç olacaksınız. Ha. Ki iki buçuk metrelik bir heykelinizi yaptırabilirsiniz. Ya da kapı kadar bir resminizi yaptırabilirsiniz. Bu ancak parası olanların harcı. Tabii. Benim bir 30-40 boyutunda bir yağlı boya yok. İki kez benim maskım yapıldı, şeyim yapıldı, büstüm yapıldı. Onu da sanatçı arkadaşlar kendileri istedi diye. Evet. Benim bir heykelim yok. Nasıl olsun? Şimdi e, ...ölümsüzleşmek hakkı kimin? Soyluların ve zenginlerin. Ha müzelerde gördüğümüz genç kız başı, genç erkek heykeli falan dediğimiz şeyler... ...ya artist tarafından beğenilmiştir o kişi. O çocuklar, o gençler. Ya da bir soylunun kızıdır, oğludur. Yani. Başka ne olacak? Tabii. Şimdi... E, ...ressamlar ve heykeltıraşlar... ...o zamanın ressamları ve heykeltıraşlarından söz Bugünküleri katmıyorum. Meslek elden gidiyor derdine düştüler. Çünkü... 25 senti veren adam altı kez ölümsüzleşme hakkına sahipti. Ya. 6 adet fotoğraf elde edebiliyor ya, ya 25 sent Müthiş. müthişmiş şimdi ee, ...soyuların, zenginlerin paşaların bilmem nelerin yanında sokaktaki baldırı çıplak da ölümsüzleşme hakkını kazandı ve yani 2 nokta üstüste fotoğraf dünyaya en ...en demokrat sanat olarak geldi. Çok ilginç. En demokrat. Çok ilginç. Bundan daha demokrat bir sanat düşünemiyorum Çünkü... tamam. Tiyatro e, tabii sahnelerde oynanıyor. E, tamam biliyorum romanı, heykeli, resmi yapılıyor, insanlar görüyor anladım. Ama, ama o bir anlamda biraz soyrular için, biraz seçkinler için ne de olsa... Ama 25 senti bastıran adam altı kez ölümsüzleşiyor. Çok ilginç. Öyle değil mi? Cümle çok etkileyici bir defa. Cümle etkileyici. Evet. Yani şeyi bir daha hatırlatayım dinleyicileriz. bu cümleyi. En demokratik sanat sanattır. Dünyaya en demokratik sanat olarak doğmuştur değil fotoğraf. Garibanı çulsuzu da bundan Çulsuz ölümsüzlük de. olarak tabii yararlanabiliyor. Ki. Tabii ki. Vallahi tabii tam ki. Antik Yunan'ın e, tragedyalarını anımsatan bir yan var içinde. Evet. Çok güzel. Evet, evet tabii ki. Şimdi ee, bakın fotoğraf portre fotoğrafı demiyorum ama e, insanlar ilk kez fotoğrafın ilk yıllarında dünyayı gezmek için dolaştılar. Gezdiler çektikleri portreleri pardon çektikleri e, manzara fotoğraflarını hı hı. getirdiler insanlara gösterdiler. Bugün günümüzde kimi kanallar vardır. ...belgesel kanallar, evet. en çok izlenen kanallardan birisi. Afrika'da ne olmuş, inkalar evet, ne yapıyormuş, evet, deniz evet. altında ne oluyormuş. Evet. Benim asla gidip göremeyeceğim denizin altını bana gösteriyor oturduğum yerde. Tabii. Onu fotoğrafçılardan evvel Sezan gibi ressamlar yapıyordu. Gidiyor Fransa'nın bilmem ne köşesine, hmm. bilmem ne köşesine. Orada onları çek, boyuyor ve geliyor galerilerde insanları gösteriyor. Sezanın ya da e, o dönemin ressamlarının yerini fotoğrafçılar aldı. Şimdi günümüzde benim anladığım, doğru bildiğim, doğru bellediğim, doğru doğru olduğuna inandığım şey şu: fotoğrafçı size e, jandarmanın bile gitmediği yere gider, size gösterir. Evet. Jandarma durup dururken, bilmem ne kayasının Başına çıkmaz. Niye çıksın kardeşim? Orada vukuat varsa çıkar. Tabii. Ama ben size gidiyorum Cilo Dağları'nın ne bileyim ne tepesinden manzarayı gösteriyorum. Ya da ya da köy düğünlerine gidiyorum. Bilmem nerede köy düğünleri, bilmem ne bilmem neleri gösteriyorum. Şimdi orada jandarma hakikaten bir vukuat varsa gider. Tabii. Ama ben size dünyanın güzelliklerini göstermeye çabalıyorum. Hem, Öyle ya. Hem de ne gözle. Bilmiyorum artık ama yani. Yani, yani bir de. Bunun elli milyon artıyla bize <gülüyor> gösteriyorsunuz. Bir de o var. Şimdi ama bunda ince bir şey var. Fotoğraf da öteki sanatsal eylemler gibi yalan söyleyebilir. Fotoğraf da doğruyu söyleyebilir. İlla şu doğruyu söyler şu yalanı söyler diye bir şey yok. Anladım. Doğruyu söyleyeni var yalan da söyleyeni var. Anladım. Yalanı söyler demiyorum. İlla doğruyu da söyler demiyor ama... ...yalanı da söyleyeni Anladım. var, söylemeyeni de var. Anladım. Şimdi... ...öğrendiğim bir şey var. Bir yere giderken... ...sıkı yönetim arabası gibi gitmeyeceksin kardeşim. Yani oraya bir düşman gibi gitmeyeceksin. Sen oradaki güzellikleri... ...insanlara gö göstermek için gidiyorsun. Evet. Onun için... ...ben mesela... ...gittiğim zaman önce merhaba nasılsınız iyi misiniz... ...çoluk çocuk nasıl işte burada... Ee, ekinler ne alemde dolu vurdu mu bilmem ne, bilmem ne bilmem ne konuşursun sen ister istemez zaten o adamdan farklısın yani elindeki sova borusu gibi bir <gülüyor> objektif ne bileyim kılığın kıyafetin ne bileyim neyin farklısın evet. onun için popülizm yapmaya gerek yok onun için kendin gibi ol ama sayıcı ol benim inandığım şu iki nokta üst üste sayıcı gibi olacaksın ee, ...hiç kimseyi dünyada küçümsemeyeceksin. Onlar gibi ol. Öyle numara yap, numara yok. Kendin gibi olacaksın. Ha, adam da bilecek ki bu bir düşman değil kardeşim. Bu bizim gibi bir adam. Bunda eli yüzü var, parmakları var. Ha? O zaman her şey kolaylaşıyor. Kalp, Pardon. kalp gözün aynası. Tabii Gözlerken tabi bu kadar o şartifi tabii. de tabii, tabii size koy, katarak söyleyeyim. Şimdi e, bu portrelerden e, söz etmişken edebiyatta birleştirdiniz biraz. Oraya tekrar gelelim. Ama hmm. e, ondan önce sizin serginizden, benim izlenimlerinden biraz söz etmek istiyorum. Çünkü tabii. bizler için açılmış bir sergi. Bir sana sever olarak hakikaten de başlangıçta da söyledim. Beni derinden etkileyen motifler oldu. Sağ olun. Ve bunlar birleşip bütünleştirerek yan dışarı çıkarken başka bir duyguyla yürüdüğümü fark ettim. İnanın bana. Benim istediğim o. Yani mutluyum doğrusu. Ben bundan evet. önceki de sevgili dinleyiciler, Sayın İsa Çelik'in, İsa abinin tabii ki birçok çalışmasını biliyorum yıllardır. Yıllardır da tanışırız. Pek çok sergisini bilirim. Slide çalışmalarını bilirim. Çeşitli toplantılarda, edebiyat toplantılarında, sanat toplantılarında. Ama e, yani burada da çok farklı, yine farklı. Bu kadar bildiğim, izlediğim halde sanatçımı çok farklı. Ben şimdi biraz buradan kendi izlenimlerimden söz edeyim. Sözü elbette ki sanatçımıza bırakacağız. Şimdi abi, e, benim ilgimi çeken, yani derinden etkileyen, mesela bir birkaç portre var. ha Bunlar sevgili dinleyerek doğu. Doğulu insanlarımızın portreleri. Yok her yöreden var. Öyle mi? Tabii Edirne'den de var. Güneyden ha, de var. Be, evet Kuzey'den belki şeyden var. bu e, giysilerinden. E, evet doğru doğru pardon. Bir yöre evet. gözetmedim. Evet demiş. evet anladım. anladım. Bin, bir iki, bin iki bin belki doğulu tam. vardı. Evet o şeyden Hepsi giysiden aksesuarlardan elde ettiğim tamam abi. Şimdi e, portreler bir defa derinliğine bir e, yüzün. Algılanışı var öyle bir seçilmiş ki kuşkusuz sanatta burada başlıyor herhalde. Fakat yüzden yani süceyle insanla yüzü yüzlen dıştaki nesneler bir bakıyorsunuz öyle birleşip bütünleşmiş ki dıştaki nesne örneğin tahta kaşıklar olabilir bu var hı hı. efendime söyleyeyim ee, bir şey nargile. Nargile var. Efendim bir gramofon var. Ya da ee efendime e, e, söyleyeyim bu turkuaz rengi ya da kırmızılar boyanmış adeta cam parçaları gibi görünen e, bir asılmış nesneler var. Hı hı. Şimdi bunlar dışta durmuyor. Biraz tabloya yani önce yüze bakıyorsunuz kuşkusuz sanatçıyı çeken de elbette ki ana motivasyonu fakat biraz yarım adım geriye çekilip tabloya bütünlüğüne baktığınız zaman nesne ile sücenin birleşip bütünleştiğini görüyorsunuz. Bu çok etkileyici bir şey. Şimdi bir, bir portrede, yani portrelerin isimleri konulmamış o yüzden söyleyemiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Ama e, e, İsa abi tabii ki anlattığım şeylerden hemen hatırlayacaktır hangi tablo, e, portre olduğunu. E, bir... E, Orta, orta yaşı geçkin bir adamcağızın bir portresi. Biraz daha geniş alınmış. Yüz biraz bel çekimi derler hani sinemacılar. Biraz daha aşağıya doğru kadraja alınmış diyelim. Kırmızı bir kazak gibi bir şey giyiniyor. Tişört gibi kazak gibi bir şey giyiniyor. Yanlara doğru paralel çizgiler var beyaz. Dıştaki adeta cam kristaller gibi... Havada asılmış olan fakat flu görünen, flu görünen e, nesneler, nesneler bir bakıyoruz. Portrenin sahibinin giydiği kazal sanki devamı gibi. Yani sanki oraya portrenin alttaki nesneleri yani tişört müdür işte gömlek midir, kazak mıdır dışarıya doğru akmış gibi sanki. Bu çok etkileyici bir şey. Niye etkileyici olduğunu kendi kendime yolda yürürken sordum İsa abi. Ee, dış dünyayla insanın kendisi, görüntüsü değil, kendisinin birleşip bütünleştiği ve yeni bir anlam ortaya çıkarttığı gibi böyle bir cümle kurdum kendi kendime. Çok güzel. Şimdi çok devam doğru. edeceğim ama buraya kadar. Çok doğru. Buraya kadar e, bir paylaşalım abi. Tabii. Benim notlarım var. Tabii. Daha devam etmek isterim izin verirseniz. Estağfurullah. Şimdi... E, ilk başta e, çıktığım zaman şöyle bir oluşum içindeydim dedin e, sanatsal eylem bu aslında çünkü tutalım ki bir sinemaya gidiyorsun sinemaya girerken ki durumunla çıkarken ki aynı olmaması gerekir. Tabii. Niye gidiyoruz sinema ya da niye bir kitap okuyoruz niye bir resme bakıyoruz niye türkü söylüyoruz öyle ya e, amaç bu aslında hı hı. yani seni bu daldan alıp başka bir dala konmanı sağlamak hı hı hı. yoksa aynı olacak olduktan sonra ne anladım bu işten evet. hiçbir anlamı yok şimdi benim başkasını bilmem ama benim e, anlayışım e, insanın yüzüne bakabilmeyi öğrenmek gerekir insanın yüzüne bakmak gerekir bakabilmeyi öğrenmek gerekir. Bunu, bunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi portresini yapacağım, biraz sonra sanat insanlarının da konuşabiliriz. Çünkü o da önemli bir şey. Hı hı. E, portresini yapacağım kişileri az evvelde söylemiştim. Ben giderim onlarla konuşurum. Kaçan bir durum yoksa. Hı hı. Kaçan bir durum varsa hemen deklanşura basarım. Ama sonra onlarla konuşurum. Onların koluna girerim. Onlarla muhabbet ederim. Şimdi ee, böyle gittiğin zaman insanlara o zaman farklı bir derdin vardır. Ve yaptığın işi de daha farklı yapacaksın hiç çari yok. Hı hı. Onun yüzüne bakıyorsun çünkü. Ee, şimdi fotoğraflarımda ben esas bir süje vardır, bir konu vardır. O konuya yardım eden yardımcı elemanlar vardır. Hı hı. Kendi başına tek bir konu değil. Şimdi ister sinema al. İster romanı al, ister senin dalın piyesi al, oyunu al. Esas konuya yardım eden başka ögeler de olması gerekir ki... Tabii. Hayat da böyle değil mi zaten? Tabii, tabii, tabii. Her şeyiyle böyle. Ha, e, hayat da, sanat da, her şey de bir dört noktadan ibaret. Yani bu akıp geçen zaman içinde, akıp geçen bu e, şeyler içinde... ...biz dört nokta seçiyoruz ama... Ahmet şuradan, Mehmet buradan, Hüseyin buradan, Ayşe buradan. Dört nokta seçiyoruz. O dört noktanın içine ne koyuyoruz, ne koymuyoruz. Ya da neyi neden koyuyoruz, ya da neyi neden koymuyoruz. Neyi kayırıyoruz, neyi kayırmıyoruz. Evet. Bundan ibaret sanat. Hayat, aşk, sevgililik, memuriyet. Radyo önünde şunu konuşmak. Ben burada şunu konuşacağım, şunu kur ko Ben aklımdaki her şeyi konuşmuyorum ki burada. Tabii. Bundan ibaret. Şimdi ben fotoğraflarımda... ...söz gelimi... ...dümdüz batan bir gün batımı... ...dümdüz batıyor... ...hiç beni kendirmiyor kardeşim... Ee, ...önünde arkasında bir şey varsa... ...o zaman beni iyi ...dümdüz... ...dün nereden geldim ben... ...her gün bir yerlere gidip geliyorum da... ...ılgazlardan geldim... Hı -hı. ...sonsuz böyle kıpkırmızı bütün ağaçlar... ...ama bir şey daha arıyorum ben... ...yani... ...onu destekleyen... Ya da onun başka bir tarafa çağrışımlar yaptırtan başka bir şey arıyorum ki... Mükemmelleştirilmiş olsun. Yani yapacağım bir şey olsun. Yoksa o dümdüz duruyor zaten orada. Çok, yani... Çok iyi anlıyor. Dua var zaten. Ona ben bir şey katabiliyorsam o zaman ben makinamı çantamdan çıkarmalıyım. Yoksa var zaten ben illa fotoğraf çekmem gerekmiyor. Oturur seyrederim onu kardeşim. Tabii, tespit etmek değil. Tabii, yeniden yapmak. Tabii yaratmak. tabii. Şimdi bakın mesela... insanlar şunu... Zannederler. Yine sergi sergiyi anlatıyorum aslında. Hı hı hı. İnsanlar şunu zannederler. Ee, İsa Paşa Sarayı çok güzel bir yerdir. Ya da Divriği Ulu Cami ve Şifanesi benim için dünyanın sekizinci harikasıdır. Bunu her zaman her yerde söylerim. Ee, Divriği Ulu Cami ve Şifanesinin önünde bir adamın portresini çektiğin zaman o çok güzel yapının önünde. Hı hı. Sanılır ki iyi fotoğraf çıkacak. Hayır, hiç ilgisi yok. Divri, Ulucan ve Şifanesi'nin önünde çekilmiş bir fotoğraf olur. O kadar. Başka bir şey olmaz. Çok güzel. Şimdi papatya güzeldir. Lale güzeldir. Şe boy güzeldir. Menekşe güzeldir. Bodur Manisa lalesi güzel. Vesaire vesaire. Ama Bodur Manisa lalesinin ya da menekşenin ya da papatyanın... ...bizim oraların söyleyişi Bobatça'nın... Fotoğrafını çektin diye o güzel portre olacak anlamına gelmiyor. Güzel bir papatya fotoğrafı olacak anlamına gelmiyor. Ya da ben Hitler'i ya da Lenin'i çeksem ya da Mussolini'yi çeksem ya da ne bileyim ne kimi çeksem hmm. kim olursa olsun onu çeksem. Ben Hitler'i çektim diye faşist <gülüyor> Lenin'i çektim diye de komünist olmuyorum. Yani o başka bir şey onlar. Tabii tabi tabi. Yani Portçe fotoğrafı başka? Aslında kolay bir cümle gibi geliyor ama dinleyicilerimiz için söylüyorum. Aslında arkasında çok derinliğine bir şey var. Bir, bir düşünce var ya yani. Derinliğini Şimdi Portçe, Portre, e, portre e, fotoğrafında e, de öyle. Öteki sanatsal eylemlerde de bu gene ister fotoğrafta ister yazıda. İster şiirde avucunun içinde saklı bir şey tutabiliyorsan o saklı şey orada yedirilmiş olan şey demek istiyorum. Avucunun içinde cebinde sakladığın ama orada yedirilmiş olan bir şey varsa o sanatsal eylem bakılır ya da bin yıl sonra ya da beş yıl sonra ya da on yıl sonra tekrar tekrar okunabilir bir şeydir. Tabii. Yoksa hemen tüketilen ise tüketilen ya da tüketilebilen bir şey ise çekip ipini gitsin. O, o beni gendirmiyor. Evet. Şimdi öyle bir şey olmalı ki saklı olan gerçekleri de, saklı olan güzellikleri de, saklı olan ne bileyim neleri de sen orada anlatabilmelisin ya da anlatabilmenin yoluna düşmelisin. Şimdi nedense bugün seni görünce ben her zaman çok keyifleniyorum. Sağ ol, Birden çok ...çok konuşan bir adam gibi oldu Aa, ama... ...çok haz verici... <gülüyor> sağ ol ...şimdi... E, ...ben sanatsal eylem böyle görüyorum... ...mesela... ...herkes... ...der ki... ...en iyi şiir yazacağım, en iyi fotoğraf... ...hayır, ben hiç o dertte değilim... ...ben hep... ...iyinin derdindeyim... ...en iyinin değil... ...en iyi başka bir şey ama iyinin derdinde olmak gerekiyor... Hmm. İyi ve doğrunun derdinde olmak gerekiyor. En iyi belki bir gün ulaşırım. Belki ulaşılır. En iyi diye bir şey yok. Benim biliyorsun 6000 bin taş plak koleksiyonu. Evet. Günlerden bir gün bir plak buldum. Lafı dağıtmıyorum. lafın tam ortasındayım. Aynen. Günlerden bir gün bir plak buldum. Hep e, günümüzde şey denir. Güzellik kraliçesi. Güzellik dediğin çok göreceli. Tabii. Eskisi sözcükle çok izafi bir şey. Çok göreceli bir şey, güzel, yani ideal bir güzellik diye bir şey bilmiyorum. Şimdi güzellik kraliçesi dediğin zaman, ha 28 tane kız geliyor, onun için en güzelini seçiyorlar. Bu kadar basit. Ne demiş plakta biliyor musun? Güzeller kraliçesi, bilmem kimin okuduğu parça demiş. Güzeller kraliçesi. Güzeller kraliçesi. En güzel demiyor sana. Hı hı. Güzeller kraliçesi. Evet, güzeller kraliçesi. Şimdi en iyinin değil ben kendi adıma söylüyorum. Başkası ne derse desin ben iyinin ve güzelin derdindeyim. Ee, şiiri olanın derdindeyim. Şiiri olmayan hiçbir şeyin derdinde değilim. Evet. İçinde şiir barındıran, şiir mayalayan her şeyin derdindeyim vesaire vesaire. Hayır, son, son sözleriniz herhalde bu bu bütün bu konuşmaların bel kemiğiydi zannediyorum değil mi abi? Şiiri yani küçük varsa, bir özeti denilebilir. <gülüyor> özeti, arkasında elli bin sayfa var kuşkusuz o iki cümlenin Bilmiyorum. İsa abi yine portrelerden devam edelim izin tabii, verirseniz. Tabii Yani serginizdeki portrelerden. Şimdi iki de, sergide yirmi portre vardı sevgili dinleyicilerimiz. Evet. İki kadın yüz portresi var. İki kadın portresi vardı. Doğulu kadınlar zannediyor bunlar. Yaşlı bayağı yaşlı iki kadıncağız. Fakat ikisinin de yüzünde yine deminki nesnelere önce söyleyeyim de sonra yüze geleyim abi izninizle. Tabii. Ee, başlarına bir eşarp sarılı. Ee, yani yüze bakıyorsunuz ben önce dedim ki hani ümitsizlik mi var? Keder mi var? Bir durgunluk mu var? Hayır. Hiçbiri karşılamıyor baktım. Evet. Karşılamıyor. Bir bilgelik var sanki. Sanki Anadolu'nun bin yıllık Toprağını yutmuş, evet. ya da topraktan bir filiz gibi çıkmış evet. iki yüz, fakat yine yüzün taşıdığı nesneler rengi rengi. Evet. Yani bu da çok ilgimi çekti doğrusu çok Hı -hı. çok hoştu çok hoştu. Ee, bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Zannediyorum bu, bu Eylül 2010'daki bir portreydi bir tanesi. Aa. Altta öyle yazıyor. Ha ya evet, evet evet evet evet. O şeydi. Ben ya konu açtın diye söylüyorum ee, ben kimi yerlerde kimi e, okullara katkıda bulundum fotoğraf çekip onları sergileyip o satılanlarla çocuklara potin bilmem ne falan biliyorsun diye Bunu söylemek ayıp ama yani Hayır, hiç dedim ayıp diye değil. şey yaptım tam karşıtı bir örnek ee, o Diyarbakır Bismil Aslanoğlu köyüne gittim orada üniversiteli çocuklar ve Okumak isteyen köy çocuklarının yaptığı bir okula katkı için. Hı hı. Orada tam tamına sekiz saat bile çalışamadan öyle bir takım şeyler yapmıştık. Onlar sergilendi ve onlara çocuklara potin Önlük, Tebeşir, şu bu alındı, hı hı. defter, kalem falan. Çok mini minnacık bir şey ama hiç olmazsa benim de çorbada Tabii tuzum ki. olsun Tabii diye. Onlardan biriydi. Öyle bir şeyler var. Anladım abi. Şimdi e, e, İsa abi, şeye gelelim mi? Bir de e, bilim, kültür, sanat insanların ve portre diye evet. bir başlık e, ortaya atsam, bu neler söylersiniz bu konuda? Vallahi üç gün. Üç, bugün bu program üç gün sürüyor mu? Sürer. Peki. O zaman evet, başlayalım. Hali. O zaman başlayalım. Keyifle. Şimdi ben bugüne kadar e, pek çok bilim kültür sanat insanının ülkemizde ve e, yurt dışından e, Yunanistan Bulgaristan falan pek çok yerden bilim kültür sanat insanı fo fotoğrafları yaptım ilk başladığım kişi şimdi adını söyleyeceğim e, o bile neyin peşinde olduğumu anlatan bir şey aşık Veysel ile başladım Oo, evet, evet, evet. müthiş bir aslantı sonucuydu benim e, bir bankanın grafikeriydim. Ee, benim teklifim üzerine... Ziraat Aşık Bankası. Ziraat Bankası'nın... E, benim teklifim üzerine... Aşık Veysel himayesine alındı bankanın. Ve ondan... Harika böyle dört tane... Ama 800 bin afiş falan yapılmıştı. Ee, öyle tanışmıştım. İlk başladığım kişi... Aşık Veysel'di. Sonra Şahap Sıtkı geldi. Hı hı. Sonra başka insanların portrelerini yaptım. Şimdi burada ilk günden bugüne kadar hep gözettiğim bir şey var. Yüzlerce kişinin portresini yaptım. Edebiyatçılar, sinemacılar, tiyatrocular, heykeltıraşlar, bilim, kültür, sanat, insan, felsefeciler herkesin portrelerini yaptım. Ve sayısını anımsayamayacağım kadar pek çok kişinin ilk kitaplarının kapaklarını yaptım. ...Orhan Pamuk'tan ne bileyim kimlere kadar. Evet. Her Pek çok kişinin ilk kitaplarının kapağını yaptım. Ve bugüne kadar hiç sektirmeden... ...gözettiğim kimi şeyler var. Bir. E, tanımadığım... ...işini olumlamadığım... ...edebiyatçı... ...ya da müzisyen ya da heykeltıraş... ...ya da ne bileyim ne olarak... ...olumlamadığım kimsenin... ...portresini yapmadım. Ben yapmak diyorum... ...çünkü... E, Fotoğraf da yapılan bir şey... ...sanatsal eylemler, öteki eylemler gibi... Hı hı. ...yapılan bir şey. Tabii. Şimdi Zil Şal ve Gül'ü... ...Yaya Kemal Bilmem Kaç Yılda yaz deniliyor... Fotoğrafı da belki... ...saniyenin bilmem kaçta biri kadar... ...bir zaman içinde çekiyorsunuz... Hı hı. Ee, ...ben şu anda da yanımda bir makina var... ...hemen bir tutalım ki... ...ama siz orada... E, ...sakalınızın ağarmasını... ...okuduğunuz kitapları... Ülkenin içinde bulunduğu durumu ya da halanızın, nenenizin, teyzenizin evet. e, sosyal yaşamını. Sizin belki pabucunuz delik onu katabiliyorsanız odur sanatsal eylem diye düşünüyorum. Evet. Falan. Şimdi bu tarihte de e, sizinle sohbetlerimizden anımsıyorum sevgili İsa abi. E, mesela Bod Bodler'in portresi değil mi? Ne bileyim ben Balzak'ın portresi. Evet. bunlardan çok keyifle söz ederdiniz ilk Tabii. portrelerden sanat insanları Bodler, Sana insanlar Bodler dedin hemen ondan şey yapayım Hı -hı. sonra ee, başka Bo şeyler de söylemek isterim Hı -hı. şimdi Bodler'in e, o portresi Nadar'ın ilk kez sanatsal eylem portreleri çeken Nadar'ın portresi e, Bodler'in portresi Bodler'in İç dünyasını çok iyi yansıtan bir portre. Yarısı karanlık, yarısı Hı -hı. aydınlık... ...böyle haşin bir bakışı vardır şeyin. Hafif yarısı karanlık, yarısı aydınlık ya... ...hafif gizli kalmış ve falan bir böyle portredir. Hı -hı. Muhteşem bir portredir. Şimdi söz gelimi portre deyince hemen aklıma gelen... ...kimi şeyler var. Ee, Gene Nadar'ın Victor Hugo, Hı -hı. Franz Liszt... Ee, ...Sara Bernard falan portreleri muhteşemdir. Şimdi ama şeyden evvel dünyanın şu saniyeye kadar gelmiş geçmiş şu saniyeye kadar en önemli portre fotoğrafçısı ...Türkiye doğumlu, Anadolu doğumlu, Mardin doğumlu Yusuf Kars. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük portre fotoğrafçısı çok küçükken e, Kanada'ya yerleşmiş... Ve orada yaşamış, orada ölmüş ama hep e, Anadolu'lu olduğunu unutmamış bir adamdır. Bu adam öyle ki devlet başkanlarıyla, ne bileyim kimlerle falan böyle... E, ...sanki 40 yıllık arkadaşmış gibi Hı -hı. konuşan falan böyle bir Hı -hı. adam. Hı -hı. Çok önemli bir hikayesi vardı, onu anlatayım. E, fotograftan, Portça fotograftan ne, ne anladığımı da anlatıyor Anladım. benim. Şimdi bir gün Winston Churchill'in... Fotoğraflarını yapacak. Çekecek. Winston Churchill'e diyor ki... E, ...bana diyor bir victory... ...büyük savaştan sonra... Hı hı hı. ...bana bir victory şu iki parmağıyla... ...bir victory işareti yapar mısınız diyor. Hı hı. Winston Churchill hayır diyor. Doğal olarak çekersen çek diyor. Alleme diyor, kalem'e diyor. Yanaşmıyor Winston Churchill. <gülüyor> Pek yaparım diyor. Tamam öyleyse diyor ben... ...doğal olarak çekeyim diyor. Siz buyurun Piron'uzu için diyor. Malum Winston Churchill'de. <gülüyor> <York> <gülüyor> Piro içmekle ünlü. Evet. Derken pirosunu içiyor. Uzun bir deklanşör kablosu var. Pirosunu çekiyor ve deklanşöre basıyor. <gülüyor> Bu Victory fotoğrafı böyle yapıldı. Harika, Bunun gibi harika, örnekler harika. çok. Çok da bilinen bir fotoğraftır. Çok taklit değil mi? Hepimizin Çok taklidi yapılmış bir fotoğraf. Evet. Şimdi Portia ee, Portçe fotoğraflarını ee, sanatçılar e, biz kimi zaman e, ama çoğunlukla e, o kişinin o sanat kişisinin ya da bilim kişisinin portreleriyle hatırlarız söz gelimi e, gene adını vereyim e, Lütfi Özkök'ün bizim yüz akımız olan bir evet, evet. insandır Lütfü Özkök'ün Asturyas fotoğrafı. Lütfü Özkök'ün Beket fotoğrafı falan. Bir sürü uzatabiliriz bunu. Üç gün sürer. Asturyas'ın Beket fotoğrafı ve özellikle şeyin Lütfü abinin Asturyas fotoğrafı. Biz Asturyas'ı öyle biliyoruz. Benim arşivimde pek çok Asturyas fotoğrafı var. Hı hı. Ama Lütfü abinin çektiği Asturyas fotoğrafında bir Malezya tanrısı gibi ya da bir Malezya böyle ulusu gibi ya da ne bileyim İnka ...şeyi gibi bir hali vardır. Harika. Şimdi e, pek çok e, kişinin e, şey çektiğini biliyoruz... ...portya fotoğrafları yaptığını biliyoruz. Uh -huh. Şimdi benim sevgili dostum, pek kadim arkadaşım, e, yoldaşım... ...Tomli Suyar'ın bir lafı vardı. E, i̇nsan, insan da bir metindir diyordu. Sonsuz bir metindir bir insan. Harika bir cümle. Hiç kişiliksiz bir adam dediğiniz adamın bile elbette bir kişiliği var. O da bir kişilik. Evet. Kişiliksiz adam olur mu? Ha Biz onu güzel hasletler için söylüyoruz ama kişiliksiz diye bir şey olabilir mi? Tabii. Hayır. Evet. O da sonsuz bir coğrafyadır. Tabii ki. Her kişi sonsuz bir coğrafya. Her insanın olağanüstü bir derinliği Tabii vardır. Tabii ki. Şimdi ben e, şu lafı çok severdim. Uzun süre Fethin Ağacını sanıyordum. Ama laf fazla üstü dağlar canırmış. Hmm. İnsan tükenmez diyor. Tabii tabii. tabii, tabii. Aman yarabbim. Tabii, tabii. Her şeyi içeriyor işte. Tabi. Arkası elli bin sayfa var bunun. Şimdi demin biz yazarları ya da bilim kişilerini, sanat kişilerini portreleriyle tanıyoruz, biliyoruz. Belliğimizde öyle yer ediyor dedim. Tabii buradan bir meslek hastalığı gibi görünmesin. Kuşkusuz, kuşkusuz... Ee, Asturyası deyince ben anlattıklarıyla da biliyorum. Ama Asturyası deyince benim aklıma o fotoğraf geliyor. Ayıptır söylemesi benim Behçet Necatigil fotoğrafı... Şimdi onu söyleyeceğim. Öyle mi? <gülüyor> yani Behçet Necatigil denildiği zaman sevgili dinleyicilerimiz aklımıza hangi fotoğraf gelir ya da Behçet Necatigil deyince fotoğrafı bir kenara bırakır hangi imgelem Tabi dünyası Tabii. aklımıza geliyor fotoğraf olarak anlamında diyorum gönderme yaparak mutlaka sizin çektiğiniz sigara o içen, Beşet, sigara Necati. içen bilinç sigara içen bir sigara hafif öne Tabii. doğru Tabii. doğru fakat bir duruş evet. ve gözlerin ...gözlerin, ee, yani evet. göz kapaklarının... ...nereye evet. baktığı... Evet. Evet. ...yani bütün şiirlerinin sanki özeti gibi... ...adeta. O sırada kitap okuyor. Değil mi? Aşağıya tabii. doğru... Tabii. Bak, kitap, ...kitap gözükmüyor okuyor, tabii kitap fotoğrafta da. Kimilerinde görülüyor, kimilerinde hmm. kesiyorlar... ...tabii... ...her kapının altına gidip benim fotoğrafımı kesmeyi diyemiyorlar. Yani diyemezsiniz, diyemez. Şimdi Turgut Ağabey, Turgut Uyar... Hı -hı. Ee, ...böyle hafif... ...haşin bir bakışı vardı. Bir gün... Turgut abinin etrafında dolaşıyorum. Baktım tedirgin oluyor fotoğraf çekirken, iyice dalına bastım. Haklısın Turgut abi. dedim. Bu ne illet bir şeydir. <Gülüyor> yani ben de dedim rahatsız olurum fotoğraf çek. Yalan. İşim bu benim. <Gülüyor> i̇yice dalına bastım. Ya böyle kötü bir şeydir, böyle rahatsız edici bir şeydir. Senin portreni çekiyorlar işte yarına sen gidiyorsun, o kalıyor falan böyle. Bu iyice irite oldu. Döndüm tam şeyde duruyorum. istediğim açıda duruyor. Turgut abi dedim döndü ama böyle haşin ve sert bir bakışla istediğim oydu. Bravo eyvallah. Çektim bitti işim. Eyvallah. Hadi abi gidelim dedim şeye. <gülüyor> ama rahatladınız değil mi? Tabii. Keyif orada tabii ki. Yani. Şimdi e, ben tabii eğer olabilseydi William Shakespeare'in de bir fotoğrafını görmek isterdim. Ha, William Shakespeare'in... fotoğrafının çekilmesine ihtiyacı yok. Ya da Cervantes'in... ...belki ihtiyacı yok. De, ya ama, aynı bir şey o. Ama yani... E, o, ...o çekilmiş kötü mü olmuş? Ya da yapılmış yani, kötü mü olmuş? Yani. Şimdi burada... ...ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Fotoğrafı çekilen kişiyle... ...yani özneyle... Hı hı. ...o kişiyle... Hı hı. ...fotografı yapan kişi arasında bir senkron ya da Türkçesini söyleyelim bir uyum gerekiyor bu uyum illaki e, onunla aynı şeyde olması gerekmiyor hı hı hı. E, ama ben çektiğim kişinin tırnak içinde şeyin ya da nesnenin ya da bilmem neyse onun ya da fotoğrafını yaptığım kişinin ya da o şeyin ne olduğunu bilmeliyim tanımalıyım hı hı. dünyada her şeyin başı tanımaktan geçer Tanımazsanız hiçbir şey olmaz. Hatta karşı olduğumuz şeyleri bile tanımalıyız. Karşı ne? olduğu şeyi karşı esas... olabilelim. Tabii ki. Niye karşı olduğunu bilesin. Değil mi? Değil mi? Yoksa olmaz. Evet. Ee, şimdi bunu... E, ...hangi sözcükle anlatılır bilmiyorum ama... ...bir alışveriş mutlaka şart. O zaman doğru şeyler çıkacak. Anlamak ve bilmek her şeyin başı. Şimdi mesela... ...buradan yola çıkarak başka bir şey anlatayım. Şimdi kimi insanlar der ki... ...yapacağın sanatsal eylemi... ...sevmelisin kardeşim. Hayır. Ben bir savaş fotoğrafı yapacaksam... ...ya da bir savaş nesnesinin... ...fotoğrafını yapacaksam... ...o savaş nesnesini niçin seveyim kardeşim? Evet. Bir ölüm aletinin fotoğrafını yapacaksam... ...ya da ölüm olayının fotoğrafını çekeceksin... ...ölümü ben niye seveyim? Ölümün arkasında... ...oradan yola çıkıp... ...yeniden canlanma... ...dünyaya başka türlü bir takım bir şeyler katmayı... ...ya da göğermeyi anlatabileceksem anlatmalıyım. Yoksa ben panzeri... ...ne bileyim tüfeği... ...ne bileyim tabancayı niye seveyim kardeşim? Ama anlamak ve bilmek zorundayım. Tabii. Her ne haltsa bu. Tabii ki. Öbür türlüsü bana doğru gelmiyor. Şimdi burada anlatmak istediğim... E ...görünenin arkasındaki saklı bir şeyi... ...ancak böyle verebiliyorum. Anlamazsam bilmezsem dümdüz bir görüntü avcılığı. O tespit olur. Tespit olur. Hatta tespit bile yapamıyorsun. Çünkü ne olduğunu şu nesnenin ne olduğunu bilmiyorsun. Ben mesela şu mikrofon turuncu bir mikrofon. Çok güzel. Tahmin ediyorum sıktığım zaman yumuşak bir şey. Ama bil, ellemedim ki. Tabii tabii. Ellersem ancak bu mikrofon için bir şey diyebilirim. Tabii. Yoksa bilemem. Ee, şimdi. O kişinin... ...yine Sergi'ye geliyorum. Hı hı. Ee, bilim, kültür, sanat insanlarını tanıyorum. Ya da tanımaya çalışıyorum. Yazdıklarını e, anlamaya çalışıyorum. Onlarla kol kola girerim. Sokakta kol kola yürüyebilirim. Onlarla bir meyhaneye gidip iki yudum bir şey içebilirim. Hı hı. İki satır bir şey konuşabilirim, dünya halinden, ahvalinden. Ee, Anadolu'da, kırda, bayırda çektiğim insanlarla da muhabbet ediyorum. ...onun iç dünyasını görmeye, anlamaya, tanımaya çalışıyorum. O kişinin iç dünyasını anlamaya, görmeye çalışıyorum. Ee, aslında bakmak, bir görmek işi. Tabii tekniği de kullanarak... ...eğer tekniğe hakimsen tekniği de kullanarak... Hı hı. ...o kişinin iyi portresini yapabilirsin. Hı hı. Ama şart olan anlamak ve bilmektir. Hı hı. Ne yaparsan yap. Hı hı, hı hı. Şimdi... Ee, ...benim portrede özellikle yazar portrelerindeki derdim, özellikle yazar ya da sanatçı portrelerindeki derdim... E, ...o kişinin yaptığı işi ve iç dünyasını yüzünde görebilmek. Ee, onun yaptığı ettiği şeylerle yüreğini yüzünde yansıtabilmek. Bütün mesele burada. Bütün mesele burada. Ee, onun dışındakiler biraz yani şey gibi. İsak Paşa Sarayı'nın önüne birisini Gelin, koyup Bu çok güzel bir, yapmak Çok gibi, güzel bir örnek. Tabii. Yani portre o zaman değer kazanmıyor. Demin dediğiniz ya, yani hiç bunun hiç anlamı yok. Yani, yani İsak Paşa Sarayı İliştirilmiş bir şey oluyor. <gülüyor> güzel. Belki de belki de İsak Paşa'nın manzarasını bozuyor. Belki, belki de... de manzarayı bozuyor. Vallahi diyorum. İsak Paşa Sarayı'nın ona ihtiyacı yok. Yok. Aslında <gülüyor> o adamın da ona ihtiyacı yok. <gülüyor> Hiç kimsenin ihtiyacı yok. Hiç şey ya. Ama yani oradan yola çıkarak başka bir başka bir dalak konabiliyorsak o zaman sanat ehlidir. Abi çok güzel bir örnek. Yani şey de güzeldi. Yani aslında o adamın da İsak Sarayı'na ihtiyacı yok. Ha şimdi yazar portrelerine geliyoruz. Evet. Lütfen. Konumuz oydu. Lütfen. Şimdi ben biliyorum tabii ki tabii ki Tomis Uyar'ın e, benim fotoğrafını çekmeme ihtiyacı yok. Benim de Tommy Suyar'ın fotoğrafını çekmeye ihtiyacım yok. Ama ben oradan yola çıkarak başka bir dala konuyorum. Tabii. Başka bir şey yapıyorum. Mesela kimi zaman derler ki ya bu romandan uyarlanmış bir film. X romandan çok tartışmalar olan günümüzde de yapılan bir şey. Evet. E ama romanı anlatmıyor ki. E kardeşimiz roman oku o zaman. Yani. Romanı niye anlatsın? Yani. Oradan yola çıkıyor adam sinema yapıtı yapıyor. Sinema yapıtı oluşturuyor. Sanasa eylem bir kurmaca. Tabii Sanasa eylem birçok ögenin bir araya getirildiği ama bir maestro gibidir onun başındaki tabii adam. Ki, tabii ki. Ben toroslar yazıyorsam toroslardaki şeyi bir teyp koyup da insanlara şey yapmıyorum ki. Asla teyple çalışmıyorum ben. Ne işime benim teyp? Ben röportajcı değilim ki. Ben dolaşıyorum akü doluyor. Beynim ve yüreğim doluyor. Ve ben oradan kalkıp. ...başka bir sevdanın derdine düşüyorum. Dünyayı yazıyla algılamanın, yazıyla insanlara duyurmanın derdine düşüyorum. Ya da fotoğraf, ya da seramik, ya da grafik. Eyvallah. Yoksa bana ne aynısını gösterdikten sonra... Tabii. ...benim derdim o. Böyle. Tespit, tespit. E, durgun bir şey, tespit. Tabii. Yani sizin deyiminiz de, bazı söylersiniz onu. Yani şu konu vesikalık şeye gelmez, resme gelmez. Tabii ki. Yani ayrım herhalde burada en, en, en ilkel deyimle yani benim söylediğim söylüyorum. Tabii ki tabii. Evet. son derece doğru. Evet. Şimdi e, şunu sormak istiyorum İsa abi. E, portrelerden konuştuk, sergiden konuştuk. E, efendim e, Tarih içindeki e, e, sanat edebiyat insanlarının portrelerinden konuştuk. Peki neden bilim, kültür, sanat insanları ve portre? Ya da portre ve neden bilim, sanat insanlarının evet. portre? Şimdi ben biraz evvel e, bir tek Lütfü Özkök'ten söz ettim. Tabii bir tek Lütfü Özkök değil ülkemizde bilim, kültür, sanat insanlara fotoğrafı yapanlar. Pek çok kişi var. Hemen hiç e, sektirmeden aklıma gelen Ara Bey var tabi. Sonra... Ara Güler. Tabi ki. Sevgili dinleyiciler. Sonra için. Şahin Kaygun vardı. E, bir süre önce yitirdiğimiz bir evet. arkadaşımız. Pek çok insan var. Konumuz işte ne kadar fotoğrafı yapan değil de ondan dolayı şey yapmadım. Aklımıza gelmeyenler, Ozan Sağdıçlar var falan birçok bir arkadaşımız var. O değildi derdimiz onun için. Yani o isimleri vermek değildi esas şeyimiz. Hı hı. Şimdi niye bilim, kültür, sanat insanları? Şimdi bu sabah benim asistanım atölyeye gelirken gazeteci, gazete bayi... E, demiş ki şu dört sayfalık bir e, dergicik tutuşturmuş eline. Hı hı. E, bunu, şunu vermeyi unuttum demiş. Nedir Cumhuriyet'in eki mi demiş o da. Hayır demiş ama yani bir yeni dergi çıkmış. Cumhuriyet ve radikal okuyanlara bunu verin dedi bana demiş. Aha. Ben de veriyorum demiş. Güzel. O da almış heyecanla getirdi. Baktık işte dört sayfalık dört yapraklık bir şey. Hı. Çok güzel. Bir dergi, dergicik. Hı hı. E, kurcalarken arka sayfasında yazınsal diye bir dergi bu, dergicik. Birinci sayısı, pardon üçüncü sayısıymış. Bir şey dikkatimi çekti, dipnot diye bir bölüm arkada. Hı hı. Derginin yazınsal elden dağıtımı sırasında insanlara edebiyatla ilgilenmelerini sal, salık vermek... ...şöyle bir tepkiyle, verirken şöyle bir tepkiyle karşılaştık diyor. Hı hı. Uzatmışlar, buyurun ücretsiz diye gerek yok demişler. Şimdi tabii bir bedava dağıtılan bir edebiyat dergisini sokaktaki insanımız gerek yok demiş. Evet. Düşünmeye başladım. Her şeyi anlatacağım. Bundan sonra düşünmeye başladım. Evet. Bir edebiyatla sanatla ilgili bir şeye sokaktaki insanımız gerek yok diyorsa günümüzde olanlar işte bundan dolayı oluyor. Evet, aynen katılıyorum. Başka türlü değil. Bundan dolayı. Oluyor. Aynen böyle. Sanat ...dünyayı genişletir... ...dünyayı güzelleştirir... ...daha kolay nefes almamızı sağlar... ...uygarlaştırır... ...tabii... ...şimdi lafa getireyim sorduğun soruya getireyim... ...lütfen... ...şimdi... ...bilim, kültür, sanat insanları... ...dedik... ...bizim beslenme kaynaklarımız... ...şimdi... ...hiç... ...Çaykovski dinleyen bir adamla... ...Hacı Arif Bey'i dinleyen bir adamla... Tamburi Cemil Bey'i dinleyen bir adamla Hı -hı. ya da Schubert dinleyen bir adamla hiç dinlemeyen, hiç müzik dinlemeyen bir adam biri olabilir mi? İmkan var mı? Olabilir mi böyle bir şey? İmkan var mı? Şimdi benim e, dolmuş şoförüne ya da taksi şoförüne ya da bakkala para uzatmamla, senin uzatmanla hiç böyle şeylerle ilgisi olmayan bir adamın İnsanlarla ilişkisi bir olabilir mi? Ya. Benim insanlarla senin insanlarla ya da işte bu işlerle hemhal olan insanların demek istiyorum. Ya. Yani Yani kendini donatan insanların demek istiyorum. Ee, karşısındaki kişiyle konuşmasının içinde yedirilmiş olarak de vardır. Tabii. Jack London'da vardır. Ne bileyim vardır oğlu vardır. Tabii ki. Yani insanı insan yapan şey bu. Tabii ki. Yani hani klasik bir söz var. İnsan alet yapan insandır filan. Tabii yani ki. bu bu primitif bir şey. Kaçkusuz. Primitif bir şey. İnsan düşünen canlıdır. Tabii bu ki. da primitif bir şey. Çünkü Tabii. bir dünyanın aşağı yukarı dörtte 3ü düşünmüyor. <gülüyor> evet. Yani be beyin olduğu için böyle bir şey demişler ama beyin kullanılmıyorsa bunun bir Tabii. anlamı da yok. O zaman bu tabirler geçerli sayılmıyor benim nezdimde. Özür dileyerek. Tabii. Tabii. İnsan iç duyusunu Dışarıdaki hareketine yansıtabilen, Tabii. toplumsallaşabilmiş, evet. ekibin kalabalığın içerisinde çok ötelerde güzel şekilde yaşatmayı amaç edinmiş, böyle Tabii. yürüyüp giden insan Tabii. bana göre. bu da ancak... anladığımız, bildiğimiz anlamdaki insan Tabii. bu. Değil mi abi? Yani. Yoksa... ...yani iki ayağının üstünde yürüyen bir sürü insan var. Evet yani. <gülüyor> beyin var yukarıda da beyin işte elin tabii, hareketi, tabii. kolun hareketi. Şimdi bu bilim, kültür, sanat insanları niye? Çünkü bunlar bizim beslenme kaynaklarımız. Biz bunlardan besleniyoruz. Hı -hı. Yarınları bu insanların bize bıraktıklarının üstüne kuracağız. Hı -hı. Dünya kurulduğundan beri bu böyleydi. Bundan sonra da böyle olması gerekiyor. Hı -hı. Yoksa savaş aletleri yapanların yaptıklarının üstüne koyarak gitmeyecek dünya... Dünya e, dünyanın güzelleşmesi için üst üste bir şey koyanların yaptıklarıyla evet. olacak. Ve biz de bir şey katabilirsek yarına ancak öyle anlayacağız. Yoksa... Başka da bir yolu yok. Burada. Başka yolu yok. Tabii ki. Başka hiçbir yolu yok. Bundan dolayı bilim, kültür, sanat insanları. Bundan dolayı insanı, doğayı seven insanların arkasından gitmek gerekir diye düşünüyorum. Evet abi. Tabii ki ağacı, kuşu, böceği de sevmek, kollamak, koruyup kollamak zorundayız. Elbette ki. Tabii. Elbette ki efendim. Yani. Ama yalnızca insan değil tabii ki. Ama insan da yangında kurtarılacak maddelerden biri. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bu da güzel. Ya. Bu da güzel. Tabii yangında ilk kurtarılacaklardan. Çünkü insan olmazsa <gülüyor> ağacı, çiçeği, böceği nasıl kurtaracaksın? <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz, biz biliyorsunuz sanat ve sanatçılar başlıkta bu programımızı çoğunlukta bir şiirle bitiriyoruz ya da şiirlerle. Şimdi e, Sayın İsa Çeli bize e, seçtiği bir şiiri okuyacak. Fakat sevgili dinleyiciler hangi şiir olduğunu bana da kendileri söylemediler. Kim olduğunu da söylemediler. Kim olduğunu da söylemediler. Evet. Yani hangi şairin hangi şiir olduğunu ben de bilmiyorum. Böylece hepimize bir sürpriz olacak. Buyurun abi. Şimdi 1946'da doğmuş 1922 yılında. Ölmüş. Pardon, 22'de doğmuş, 46'da ölmüş. <gülüyor> çok genç yaşta ölmüş birisi, Muzaffer tayyip Uslu. Oo, tabii ki. O çok güzel. Ee, ince hastalıktan ölmüş ama e, çok hoş şiirler bırakmış birisi. E, tabii dinleyicilerimiz e, hafifçe ikinci yeni. Pardon garip etkisini Hı -hı. sezeceklerdir. Ee, özellikle Orhan Veli e, şiirini anımsayacaklardır. Ee, tabii ki Orhan Veli'den ve o rüzgardan etkilenmemek mümkün değil. Tabii. Ama bu kadar kısacık bir ömürde 24 yaşında 24 ince hastalıktan ölen e, bir kişinin yazdığı şiirler. Çok soylu bir damarı olan şiir damarı olan bir adam. Hı -hı. Harpten önce şiiri. Sen bir tane dedin ama ben üç tane okumak tamam, zorundayım. Tamam, gerhal. Çünkü kitabın tamamını okumak zorundayım ama yani zamanımız yok. Buyurun. Harpten önce... ...siyah gözlüklü delikanlının... ...deniz gibi mavi... ...masmavi gözleri varmış. Harp başlamadan evvel. Bu elimdeki... Ee, ...Muzaffer Tayyip... ...diye bir... ...kitaptır. Necati Cumalı'nın ki Necati Cumalı... Ee, çok kadir bilir bir insandı. Çok evet. e, şey bir insandı. Böyle koruyup kollayan bir insandı. Evet. Muzaffer Tayyip Uslu öldükten sonra onun bütün şiirlerini bir araya getiren kişidir. Bravo. bravo. Ben bunu Şumalı. bilmiyordum bakın. Evet. Ee, 1956 yılında Nisan ayında basılmış bir kitaptır. 7 Tepe Tepe'den çıkmış bir kitaptır. Ee, çok güzel şiirleri vardır. Şimdi ince hastalıktan ölmüş ve çok duyarlı. Okurken sesim titrerse bağışlayın. Güneşli gün şiiri. Bu tek bir kitabı çıkmış hayatında şimdilik diye bir kitabı. Onun 26. 25. sayfasından güneşli gün. Söyleme sakın söyleme güneşli gün. Aylardan biri, sokakları, sokakları ve insanları demir parmaklıklı pencereden sereden o delikanlıya baharın geldiğini söyleme sakın. Şimdi <gülüyor> balık pazarı tabi şimdi bile balık pazarı İstanbul balık pazarı hepimizin her zaman uğradığımız geçtiğimiz yerlerden birisi. Balık pazarı şiiri şimdilik hı hı. kitabından hı hı. çok güzel. Geçme muzaffer... ...geçme balık pazarından... ...bu yaz akşamı böyle... ...koltuğunda bir okka ekmekle... ...geçme muzaffer... ...geçme balık pazarından... ...eski günler gelir aklına... ...eski günler... ...eski günler gelir de aklına... ...oturup ağlarsın sonra... ...ağlarsın... ...geçme muzaffer... ...geçme balık pazarından... ...başını derde sokarsın... ...karışmam... ...hadi bir tane de... ...benim için olsun... Şimdi... Ee, ...hep şu şiiri... ...Orhan Veli'nin bir çağrışım vardır. Öyle siz de anımsayacaksınız. İnkar etmiyorum ki... ...öpmesini öptüm Ebadoksia'yı. Hem de Zeyrek yokuşunu da öptüm. Sinemaya da götürdüm... ...fakat ben o zaman deli gibi seviyordum onu. Sanırsam o da beni seviyordu. Sevmese ıslık çalar mıydı saat ondan sonra... ...çabuk gel diye? Çok güzel. Harika. Efendim bir sanat ve sanatçılar programının daha sonuna geldik ne yazık ki. Bu haftaki konuğumuz Sayın İsa Çelik'ti. Fotoğraf sanatçımız, edebiyatçımız. İsa abi katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz